Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in ve Kardeşler bu haftaki bu dönemin ilk Kur'an dersi tefsir dersimiz daha doğrusu şu şuara suresiyle başlıyor bugün inşallah 22. ayete kadar yapmayı Düşünür, planlıyoruz Allah nasip ederse. Şu ara suresi Kur'an-ı Kerim'deki sırasına göre 26. sure. Bundan önce biz 25 sureyi bitirmişiz elhamdülillah. Allah-u Teala hakkını istifade etmeyi nasip etsin. Kur'an İslami ilimlerin anası. Kur'an İslam dininin özlü anlatımı. Kur'an-ı Kerim Müslüman'ın çok iyi bilmesi gereken bir kitap. Ve maalesef biz Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i bilme hususunda, bırak bilmeyi okuma hususunda bile çok zayıfız. zayıfız. Zaafımız çok fazla. Bu bizim için ayıptır, kusurdur. Bundan dolayı bizim Kur'an-ı Kerim'e çok fazla ihtimam göstermemiz, çok fazla haşirleşir olmamız gerekir. Çok okumamız, ezberlerimizi çoğaltmamız, manasına bakmamız, tefsirine bakmamız ve... Bu öğrendiğimiz şeyleri de kavrayarak, özümseyerek, severek hayatımıza tatbik etmemiz gerekir. Bu hususta sizlere kardeşçe bir nasihatte bulunuyorum. Lütfen bu husustaki eksiklerimizi gidermeye çalışalım. Bunca senedir Kur'an-ı Kerim dersi alan veya dinleyen insanların bugün takılmadan ve tecvidin hakkında bir de Kur'an okuyor, okuyabiliyor olması lazım. Bu ön girişten sonra Kur'an-ı Kerim'deki tertip sırasına göre 26. sure olan şu Ara Suresi'ne başlıyoruz. Şu Ara şairler demek. Surenin sonunda şairlerden bahsettiği için Allahu Teala bu surenin ismi olmuş. Mekki bir suredir. Yani Mekke döneminde inmiş bir suredir. Dolayısıyla Mekki hükümler taşıyan ayetler içermektedir. Biliyorsunuz Mekki surelerle Medeni sureler Anlaşılır bir farklılığa sahip. Mekki sureler Allah Azze ve Celle'nin ilahlığıyla, rabliğiyle ve ona eş koşulan, ibadet edilen ilah edilenlerin reddiyle ilgilenir. Geçmiş kavimlerin kıssalarından bahseder ve misaller verir Allahu Teala. Mekki surelerin genelinde. Çünkü orada o güne kadar işitmedikleri şeyleri işiten insanlara Allahu Teala dini duyurmaktadır. O güne kadar reddeden insanlara Allah Azze ve Celle o reddilerinin batıl olduğunu ispat eder. Ve o surelerin içerisinde namaz yoktur, zekat yoktur, hac yoktur, umre yoktur, kurban yoktur. Onlar daha sonra hep Medine dönemlerinde veya Medine dönemine yakın şeriat yapılmıştır. Bu mübarek surede o Mekke döneminde inen surelerden birisi. Toplam kısak kısa ayetlerle olmak üzere 227 ayet. Sure, Tâsîn mim ile başlıyor. Ve bunun devamındaki diğer iki sure de 27. Nemil suresi, 28. Kasaf suresi de Tâsîn ile başlar. Bundan dolayı bu üç sureye Tavâsin denir. Tavâsin. Yani tâsinle başlayan sureler denir. Bunlardan sonra da hamimle başlayan sureler gelecek. Bunlar da havâmim denir. havamim sureler. Bismillahirrahmanirrahim. Dokuzuncu suremiz Tevbe suresi dışında diğer tüm surelerin başında besmele var biliyorsunuz. Bu surede besmele ile başlıyor. Besmele Rahman, Rahim Allah'ın adıyla demek. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Rahman ne demek? Rahmet sahibi. Rahim, rahmet sahibi. Ardanda bir fark vardı. Esma-ül Hüsna dersinde görmüştük. Rahman, dünyada tüm mahlukuna merhamet eden, rahmetle muamele eden, rahimize, ahirette müminlere, iman edenlere rahmetiyle muamele eden demektir. Ta sin mim. Bu ayetlere huruf mukatta yani kesik harfler denir. Ee, öncesiyle sonrası birleşmemiş bir kelime oluşturmamış. Alfabedeki haliyle, yalın hallerle gelmiş harfler denir. Manası bilinmez. Manası bilinmeyen müteşabih ayetlerdendir. Muhkem, hükmül bilinen, anlaşılan ayetlerden değildir. Bundan dolayı bu tasin, mim gibi, yasin gibi, saat gibi ve benzeri elif, la, mim, elif, ra gibi harflerle başlayan kafaya, ayin, saat gibi harflerle başlayan surelere sure başlangıçlarına isim vermek doğru değil. Bazen bazı evlat karşılaşıyorum. Mesela Yasin suresi var biliyorsunuz. 37, 36. sure. Onun tercümesinde ey insan diye tercüme ediyor. Hiç alakası yok. Bilakis Ehl-i Hüsnete Aleyman'ın ittifakıyla bu harfler, huruf-u mukatta olan bu harfler müteşabih ayetlerdendir. Manasını Allah'tan başkası bilemez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile bilmedi ve öğretmedi. O bilemezse başkası nasıl bilebilir? Ki Kur'an'ın tefsirini, manasını içerisine allah Teala'dan bizzat aldı. Cebrail Aleyhisselam bahsetti. İkinci ayete geçiyorum. Tilke ayatul kitabil mübin. İşte bunlar Mübin, beyan eden, apaçık kitabın ayetleridir. Kur'an-ı Kerim'in ayetten işaret ediyor Allah-u Teala burada ve onun bir sıfatına vurgu yapıyor. Nedir? El-mübin, beyan eden, açıklayan, apaçık. Öyle apaçık ki hiç lafı dolaştırmaz, direkt söyler. La ilahe illallah der mesela. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz i̇stediğiniz kadar iddia edin. Apaçık, beyan eden, Efendim açıklayan, ortaya koyan, izah eden kitabın ayetleridir. Bundan sonra gelen ayetler. Burada bir inceleye dikkat çekelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları Kur'an-ı Kerim ile dine davet ederdi. Musab bin Umeyr radıyallahu teala anh Medine'de davetçilik yaptığında Kur'an-ı Kerim'den başka bir şey anlatmamıştır. Yani insanların iman etmesi için Kur'an-ı Kerim yeterlidir. Başka bir şeye ihtiyaç yok. İnsanların teslim olması için, insanların eski inançlarını terk etmeleri için ne gerekir? Ne yeterlidir? Kur'an-ı Kerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerimle davet eder insanları. Çünkü apaçık ayetler. Ve İslam'ın özünü taşıyan ayetler, hükümler. İnsanların doğru yolu bulabilmeleri için Kur'an-ı Kerim yeterlidir. Ama ne gerekir? Kur'an-ı Kerim'i düşünmek gerekir. Tefekkür etmek gerekir. Okumak, anlamak, üzerine durmak gerekir. Bizler bunu yapmıyoruz. Bizler Kur'an-ı Kerim'i ayetlerini tefekkür ederek, anlamını düşünerek, öncesiyle sonrasıyla bağlantısını kurarak okumuyoruz. Ya maalesef çoğu Müslüman manasını okumuyor, mealini okumuyor. Okuyan insanlar da üzerinde tefekkür etmeden geçiyorlar. Halbuki kardeşler Kur'an-ı Kerim'le meşgul olan insanlar, Kur'an-ı Kerim'le hemhal olan, içsi olan insanlar her defasında yeni şeyler öğrenirler. Kur'an kendisini açar. Kur'an insanı kendisini açar. Daha önceki okuduklarında görmediği, karşılaşmadığını, düşündüğü, anlamadığı şeyleri diğer yeni okuyuşlarını anlar. Kur'an-ı Kerim'i bitirdiğinde hatmini, meal hatmini bitirdiğinde der ki tamam ben bunu çok iyi anladım. Başa döner yeniden daha önceki okuyuşlarında anlamadığı şeyler anlar. Görmediği şeyleri görür. Bunun bir misali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Ömer radiyallahu anh eline kılıcı alıyor. Kim Resulullah öldü der onun boynunu şuflıyor. Herkes arzunun kaplıyor. Evvel ki Radelan o zaman Medine'nin başka bir mahallesindeymiş. Ona haber ulaşıyor, geliyor, giriyor Ayşe validemizin odasına, onun odasına vefat etmişti. Bakıyor, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem vefat etmiş. Alından öpüyor, onu övüyor. Sonra dışarı çıkıyor. Dışarı çıktığı zaman diyor ki, Alemin Suresindeki ayetler. Davetçi olacak kardeşlere bunu hatırlatıyorum. Davetçinin Kur'an-ı Kerim'i ezberlemesi lazım. Vema Muhammedun illa Rasul, kad khalet min kabilihi Rusal. Muhammed ancak nedir? Rasuldür. Ondan önce de rasuller geçmiştir. ve Muhammedun illa Rasul. Muhammed ancak ve ancak, sadece nedir? Bir Rasuldür, ilah değildir. kat khalet min kabilihi Rusal. Ondan önce de nice 124 bin Nebi ve Rasul geçmiştir. Efeym mate devgutlan galuptum ala ölürse siz topukların üzerinde tekrar geriye mi döneceksiniz? Yani neye? Küfre mi döneceksiniz? Bemey galip alağı beyhi feneyeddurullah şey'a. Her kim arkasını döner, yani irtidat eder, dinini terk ederse Allah hiçbir şekilde zarar veremez. İsterse sahabe-i kiram o an hepsi irsad etsin. Allah Azze ve de kimse zarar vermez. Allah şükredenlerin mükafatını verecektir. Bu ayeti duyunca Ömer radıyallahu an. kim okudu bu ayeti? <gülüyor> Ebu Vekir radıyallahu anh. Bu ayet okuyunca kolum kanadım kırıldı diyor. Sanki o ayeti ilk defa işittim diyor. O ayeti ilk defa işitmiş. Halbuki ondan önce senelerce bu ayeti okudu. Kim bilir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kaç sefer işitti? Ama Okumuş geçmiş demek Okumuş geçmiş. Biz Ebubek, e, Ömer radıyallahu anh'tan daha iyi değiliz buysa. Daha kötüyüz. Daha zayıfız. Daha eksiğiz. Özellikle de dilimizin Arapça olmaması hasebiyle. Bunu ne için anlattım? Bunu Kur'an-ı Kerim'i çok okumamız gerektiğini izah etmek için anlattım. Biz Kur'an-ı Kerim'i çok olmamız gerekir. Evimizde otururken, kalkarken Kur'an'dan bahseden Programlarla karşılaştığımızdan kulak vermemiz lazım. Serviste işimize giderken, gelirken, çay molasında çayımızı içerken, her neyse. Kur'an-ı e çok meşgul olmamız lazım. Bu meşguliyet öyle uç noktaya ulaşmalı ki artık Kur'an bizim bir parçamız gibi olmalı. Nasıl mesela cüzdanımızı, telefonumuzu yanımıza almadan dışarı çıkmıyoruz. Onun gibi bizde bir parçaymış gibi olmalı. Ve biz böyle değiliz. Bolca okuyacak anlayacak, mealine bakacak, tefsirine bakacak ve o anladığımız, o öğrendiklerimizi hayatımıza tatbik etmeye çalışmamız gerekir. Bununla beraber aynı zamanda ezberlerimizi de çoğaltabilmemiz gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde iman edenler için ya lehine şahitlik yapacak veya aleyhine şahitlik yapacak. Ne demek lehine şahitlik? Yani bu gece okurdu beni, gündüz okurdu, benimle hep meşgul olurdu, beni anlamaya çalışırdı, benden istifade ederdi, beni hayatım tatbik etmeye çalışırdı şeklinde ya lehine faydasına şahitlik yapacak veya beni terk etti, <gülüyor> benden uzak durdu, kabirlerde okudu, cenazelerde okudu, düğünlerde okudu, her neyse veya gösteriş için okudu diye şikayet edecek, aleyhine şahitlik yapacak. Kur'an'ın lehine şahit yaptığı kimse için Kur'an'ın şefaatini Allah kabul edecek. Kur'an-ı Kerim bizim için çok önemli bir konumda. Bu konuma onu yükseltmemiz gerekir. Milakis biz onu o konumdan indirip daha yükseklere çıkartıyoruz ki okumayalım, görmeyelim, anlamayalım diye. Bir de güzel beyaz kılıfın içerisine girdiriyoruz. Sonra da yanında ayaklarımızı uzatmıyoruz. Ve bu şekilde saygı hürmetle ama okumadan, anlamadan, hayata tetbik etmeden, ona davet etmeden bir hayat geçirmeye çalışıyoruz olmaz. Kur'an-ı Kerim bizim için olmazsa olmaz bir ibadet aracı. Olmazsa olmaz. Kimin hayatına Kur'an-ı Kerim eksik o kendisini kontrol etsin. Kimin hayatına Kur'an-ı Kerim normal hayatındaki diğer şeylerden daha fazla yer kaplıyor o güzel yolda, doğru yolda inşallah. Allahu Teala hakkınca onun kelamı ile ona kulluk edebilmeyi nasip etsin azimeciller. İşte bu apaçık beyan eden kitabın ayetleridir. Bundan sonra gelen ayetler diyor Allah Azze ve Celle. Bu şekilde bir giriş yapıyor ki bundan sonrasına kulak kabartın. Kulak verin. Ne diyor? Bundan sonraki ilk ayet. Üçüncü ayette لَاَلَّكَ بَاحِ Nefseke نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِن۪ينَ Mümin değiller. iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın. Nefsini helak edeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların hidayetine çok hırslıydı, çok düşkündü. Çok gayret ediyordu. Onun bunca çabasına rağmen insanlar iman etmeyince de çok üzülüyor, kendisini helak ediyordu. Kahredecekti kendisine neredeyse. İnsanların hidayetine çok fazla hırs gösterdiği için kendisini helak ediyordu neredeyse. Ve bu ve bunun gibi birçok ayet-i de allah Teala onu teskin ediyordu. Ve diyordu ki senin üzerine düşen ancak tebliğdi. Sen başkasına mükellef değilsin. Hidayet Allah'ın elindedir. Sen sevdiğini hidayet edilemezsin. Amcanı bile hidayet erdiremezsin. Sen ama üzerine düşen görev nedir? Onu yap. Nedir o görev? İnsanlara anlat. İnsanlara bu tebliğ vazifesini ihmal etme. Gerçekten de ihmal etme. Mekke'de ukaz panayırı panayır var. Panayır. Panayır'da ne olur? Ticaret olur, eğlence olur. Değil mi? İşte bu ortamlara gidiyor. Ticaretin hat safhaya ulaştığı, eğlencenin, boş işin hat safhaya ulaştığı panayırlara gidiyor. İnsanlara o ortamlarda ya bir dakika beni dinleyin. Ben size başka bir şey anlatacağım diyor. Hangi ortamda paranın tabiri caizse Merkez Bankasına döndüğü gibi bir ortamda insanların harıl harıl para kazandığı dönemlerde tüm yoğunluğunu o ticarete verdikleri bir dönemde diyor ki bir dakika. Bakın başka bir şey anlatacağım. Ama bunda para kazanma yok. Kar yok, ticaret yok, kazanım yok. Ebedi kazanım var. Yani böyle cebe giren peşin kazanım yok. Allah bir tanedir diyor. Başka ilahlar yoktur diyordu. Allah'la beraber başkalarına tapınmayın diyordu. Sizi yaratanın varlığını inkar etmeyin. Veya ona benzerler yapmayın diyordu. Şu içinde bulunduğunuz işler gelip geçici, ahirette bunların faydası yok. Faydalı olan şeyleri ihmal etmeyin. Bunlarla beraber o faydalı işleri de hayatınıza girdirin diyordu. O böyle derken arkasında birisi var. Ondan daha büyük, daha yaşlı ve o, o kas panayına gelenler tarafından da hürmet edilen, bilinen, <gülüyor> saygı gösterilen birisi. O diyor ki, deli bırakalım. Deli bu, deli. Boş boş konuşur. O diyordu ki Allah birdir. La ilahe illallah deyin kurtulun. Bu ölümün sonunda başka bir hayat var. Onun sonu yok. Ve orada ebedi bir ya azap veya mükafat var. Oraya hazırlık yapın diyor. Arkasını bir sürü diyor ki bu deli bunu kalan almayın. İşinize gücünüze bakın. Alışıyor işinize bakın. Siz kar edin. Alın satın. Diyordu. Ona rağmen dönüp ona sen ne diyorsun demiyordu. Devam ediyordu. Bir başkasının yanına gidiyordu. Çadırların yanına gidiyordu. Dinlenenlerin yanına gidiyordu. Yani üzerine düşen tebliğ görevini hakkıyla yaptığı salat ve selam en güzeli onun üzerine olsun. Bunca çabaya, bunca gayrete rağmen netice elde edemeyince, umdunu bulamayınca bu sefer üzülüyordu. Kahrediyordu kendisi. Üzülüyordu. Niye acaba böyle oluyor? Diyordu. Burada bizim için bir ibret var. Bizler Ümmet-i Muhammed'in Hakka yönelmesine yeterince gayret etmiyoruz. Yani tebliğ vazifelerimizi aksatıyoruz. Yaşantımıza tebliğe aksatıyoruz. Dilimizle tebliğe aksatıyoruz. Emri bil maruf, nehyanil münkeri aksatıyoruz. Nedir emri bil maruf? İyiliği emretmek. Yani hakkı doğru insanlara öğretmek. İnsanları hakka doğruya yönlendirmek, davet etmek, teşvik etmek. İnsanlar batıl iş işlerken onlara bakıyoruz, ses çıkarmıyoruz. O batıldan onları engellemeye çalışmıyoruz. Yani nehyi an terk ediyoruz. O yanlışın doğrusunu insanlara öğretmeye gayret içerisinde değiliz. Halbuki Allah azze ve celle bu ümmeti bunun dışında farklı bir özellikle anlatıyor. Diyor ki sizler en hayırlı misli. İnsanlar içerisinde çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e iman ettiğimizden dolayı değil ama. Hemen devamında geliyor sebebi. Tekmurûne bilme'rufi ve tenhânel nunkeri ve ne billah. Yani iyiliği emredersiniz, kötülüğü nehyedersiniz ve Allah'a iman edersiniz. İnsanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmet olma sebebiniz budur diyor Allah. Bir başka ayette yine halilimin suresinde Veltekum minkum ummeten yad'una ila'l hayre ve yekmununa bil ma'rufe ve yenhemun alel munkere ve ulike hum Yani sizden iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden bir topluluk olsun diyor Allah Teala. Emre diyor. Emirdir bu. Farzdır ya. Yani. İyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir topluluk oluşumuz Diğer ümmetlerden üstün hayırlı oluşumuzun sebebi, gerekçesi ve bu hasreti devam ettirmemiz de bize emirle gelmiş. Resulullah ve sellem da bunların izahı beyanında bir hadiste buyuruyor ki ya iyiliği emreder ve kötülükten nehy edersiniz veya da Allah'a dua edersiniz. Allah da sizin duanızı kabul etmez. İyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamak zorundayız. Öğrendiklerimizi önce kendi hayatımıza tatbik etmek sonra bunu bilmeyen insanlara ulaştırmakla mükellefiz. Sadece kendimizde kalması yetmez. Çünkü ilim, amel, davet ve bu esnada bu kurbanlara sabır İslam'ın temelidir. İlim yani öğrenme, amel, hayata tatbik etme, davet insanlara, bilmeyenlere bu öğrenilenlere, yaşananlara aktarma İslam'ın temelidir. Bunlar esnasında başa gelen sıkıntılara sabır da dört aslın dördüncüsüdür. İyiliği emretmek, kötülükten yasaklamak, dinimizi öğrenmek ve yaşamaktan sonra, yata geçirmekten sonra yapmamız gereken önemli, çok önemli bir emir. Bunu terk edemeyiz. Bunu terk edersek Allahu Teala bizim üzerimize zilleti vurur, onun yoluna davet etmeye başlayıncaya kadar bir daha da kaldırılmaz. Sanki ümmeti şu anki hali gibi. Çünkü ümmet çok kalabalık. Biz müminler. Üzerimize düşenleri hakkıyla yapmadığımız için bir zillet var halimize ki sanki bir avuç Yahudi'nin onda bir etkiye sahip değiliz dünyada. Yani onlar Yahudiliklerinden dolayı değil. Sayılan azlıktan dolayı e, gündemime aldım. Bir avuç Yahudi var. Onların dünya üzerindeki etkilerini belki onunla birine sahip değil. İnanç olarak en fazla kalabalığa sahip Müslümanlar olarak bizler. O zaman bu zillettir işte. Zelinliktir. Zayıflıktır. Yetersizliktir. Bunun üzerimizden kalkması için dinimizi öğrenmek, tatbik etmek ve ona davet etmek Len mükellefiz dan sorumluyuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu en iyi yapan kimseydi. En iyi yapan kimse olduğu için de hayatında daha hayattayken vefat etmeden önce Arap Yarımadası'nın tamamı Müslüman olmuş. Sahabe-i Kiram onun başlattığı bu yarışı bayrak yarışını aldı devam ettirdi. Tüm dünyaya gönderdi. Geçenlerde bir yerde kulağıma çalındı. Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği zaman 120 bin civarında sahabi vardı. 120 bin civarında. Bunların 80 bin tanesi dışarıda vefat etmiş. Yani Mekke Medine'nin dışında vefat etmiş. Ne için? Sadece tabi. Davet. Sadece davet için. Halbuki o insanlar Mekke fethedildiği zaman Artık biz de yavaş yavaş şu, şimdiye kadar ki ihmal ettiklerimizi kazanalım. Bağımıza, bahçemize, ticaretimize, evimize, barkımıza bakalım demişlerdi de. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu onlardan nehyetmiş, hesaplamıştı. Demişti ki işte budur tehlike. kendinize kendinizi tehlike etmeyin. Ayetin içeriği budur işte. Ne zaman Allah'ın dinini ikinci plana, arka plana atarsınız. Dünyayı, Kendinizi, ailenizi ön plana çıkartırsınız. İşte bu kendi elinize kendinizi tehlike atmaktır. O zaman helak oldunuz. O zaman perişan oldunuz. Dedi. Tekrar onlar kaldıkları yerlerden insanlara dini davet etmeye, dini götürmeye başladılar. Allah Azze ve Celle bu ihmal ettiğimiz sustan dolayı bizlere şuur, basiret nasip etsin de bu ihmal ettiğimizi yerine getirelim. Çünkü bu ümmetin kurtuluşunun anahtarı. Başka türlü kurtuluşu söz konusu değil. En neşe sema ayeten fe zalet Şayet biz dilersek onların üzerine semadan gökten bir mucize efendim aciz bırakan imanı mecbur bırakan bir mucize indiririz de onların boyunları bu mucizeye bükülür. Bununla şu kastediliyor Mekke müşriklerine hitaben yapılmış. Onlar bunca Mekki ayetlere, ispatlara hala inanıp da kendi bozuk yollarını terk etmiyorlar. Allah'ı birlemiyorlar. Hayatlarındaki diğer ilah konumuna soktuklarını terk etmiyorlar. Ne istiyorlar bunlar? Ayet istiyorlar, mucize istiyorlar. Olağanüstü olaylar istiyorlar. Diyor ki Allahu Teala şayet dilesek biz onların hepsini imana mecbur bırakıcı Boyun bükücü, teslim olucu bir mucize indiririz. İndirebilir mi? Öyle bir mucize indirir ki herkes ona iman etmek zorunda kalır. Nitekim birçok bir ayet var bununla ilgili. Birçok ayet var. Şayet Allah dileseydi siz bir tek ümmet olurdunuz diyor. Şayet Allah dileseydi herkesi iman ederdi diyor. Allah buna muktedir değil mi? Göç getiremez mi? Getirir. Dilerse bütün kullarını kendisine itaat eden, boyun büken apt kul yapar. Hem de huşu sahibi, haşyet sahibi kul yapar. Ama onun muradı insanların onun zoruyla iman etmesi değil. İmtihan gereği ayetler, davetler, ondan insanlara ulaşacak elçileri aracılığıyla. <gülüyor> Gayben kim iman eder, teslim olur, boyun büker, o çizilen sınırlar uygun bir hayat yaşarsa ihtiyari yani isteğe bağlı bir imanla işte ona ebedi mükafat yordur ebedi. Nerede? Çok uzakta değil cennette. Yakın. Ebedi ne demek ebedi? Sonu olmayan. Ve öyle nimetler var ki insanların aklına gelmeyen. Bırak bildiği, tattığı şeyleri. Aklına gelmeyen nimetler. Bir insan otursa düşünse veya insanlar bir araya gelse otursa düşünse acaba cennette hangi nimetleri vardır diye Dese ki şu vardır, şu vardır, şu vardır, şu vardır, şu vardır. 10, 20, 50, 100 maddelik listeler çıkarsalar. O listede insanların akıllarına gelmeyen nimetler var. Öyle nimetler var ki kardeşler o mükafat yurdunda çok da uzak değil. Yakında, çok yakınımızda. Yani zaman olarak da yakınımızda, mekan olarak da yakınımızda. İnsanlar ölüp dirildikten sonra soracak birbirlerine ne kadar kaldınız? Bir gün veya bir günden biraz daha kısa. Mesela öğleye kadar. Veya ikindiye kadar en fazla. O kadar kaldık diyecekler. En uzun yaşayanlar. Yani zannetmeyin ki bizim gibi 70-80 yıllık ömrü olan ümmetleri bunu söyleyecek. Bin senelik 800 senelik ömrü olan insanlara da aynı şeyi söyleyecekler. Bir gün veya bir günden daha az kaldı. Bir günün bir kısmı kadar kaldık. Mesela kuşluk vaktinden ikindiye kadar kaldık. Veya öğleden ikindiye kadar kaldık diyecekler. O kadar kısa. Bu kadar. Yani zannetmeyelim ki bu yıllar çok uzun gözüküyor. Çok çabuk geçiyor. Bu kadar yakın bize bu hayat. Onun mukabilinde var ama. Yani oraya ulaşabilmek için ateşle dolu bir mekan, üzerine kurulmuş sırat köprüsü, üzerinden geçmek mükellefiz. Oraya herkes ulaşacak diyor allah Teala. Oraya varmayacak kimse yoktur. Ayette. Diyor ki Hafsa Radiyallahu Anh'a, Ya Resulullah Allah-u Teala burada böyle buyuruyor. Oraya herkes ulaşacak diyor. Oraya ulaşmayacak kimse yoktur diyor. Yani biz de mi ulaşacağız? Evet. Peygamberlere de mi ulaşacak? Manasında. Ne diyor ondan sonraki ayette? İman edenleri kurtarırız. Kimisi şimşek gibi. Göbeşi kapayınca kadar geçiyor. O kadar kolay, korkmadan, endişelenmeden. Kimisi bir binitle, iyi bir binitle, atla, arabaya da geçenler gibi. Kimisi biraz daha böyle e, asil ama güven içerisinde daha böyle tören mangası gibilerse, kimisi düşe kalka korku taş acaba kimisi emekleyerek sürünerek yürüyemiyor çünkü ayakta duramıyor. İnsan ayakta duraması ne yapar? Emekleyerek gider değil mi? Sürünerek gider. Kimisi de çoğunluğu da insanların Binde 999 bu çoğunluğu. Dedi. Yani her bin kişiden bir kişisi geçecek, geçebilecek. 999'u o aşağıdaki, köprünün altındaki azap yurduna düşecek. Allah Orası da var. allah Teala orayı, o azap yurdunu tercihiyle, kendi isteğiyle, kendi iradesiyle iman edenlere tahsis etmemiş. Gireceklerse bile onlar çıkacaklar. Tabi ne kadar kalacaklar? Azabı nedir? Allah korusun. Oraya hiç girmeyenlerden, hiç oranın kokusunu duymayanlardan, alevini hissetmeyenlerden yapsın allah Teala. Onun için çok çalışmak gerekiyor tabi. Karşı tarafa geçenler, köprüden geçebilenler, kimler? Kendi tercihiyle gayben Allah'a iman edenler. Ve bu imanın gereğini yaşayanlar. Bunun için başta söylediğimizi tekrar edelim birleştirelim konuyu. Bunun için şuna dikkat edelim kardeşler. Cenneti kazanabilmek için bir defa Kur'an bizim e, ayrılmaz bir parçamız olmalı. Kur'an-ı Kerim bizim kazanç kaynağımız. Yani o karşılaşmak istediğimiz mükafat yurduna giriş anahtarımız Kur'an-ı Kerim. Onu okuyacağız ama sadece her harfine karşılık on sevap almak maksadıyla okumayacağız. Bakın sadece onun için okumayacağız dedim. Yani sevap kazanmak için okumayacağız demedim. Sadece sevap kazanmak için okumayacağız. Anlamak için okuyacağız. İdrak edip özümseyebilmek için okuyacağız. Hayatımıza bu öğrendiklerini <gülüyor> tatbik etmek ve hayatımızı ona uygun olarak yaşamak için okuyacağız. Ve insanlara bunu anlatabilmek için okuyacağız. Kur'an Allah Azze ve Celle'nin kelamı. Kur'an Azze ve Celle'den bizim için indirilmiş göğüslerde bulunanlara, inançlara bir şifa, hidayet, doğru yol göstericisi ve rahmet. Merhamete ulaşma sebebimiz. Allahu Teala Kur'an-ı böyle ifade ediyor. Göğüslerdekine şifa, iman edenler için hidayet ve rahmet. Hidayet nedir? Doğru yol. Kur'an yolu doğru yolu, dost doğru yolu. Rahmet, Allah'ın rahim ismiyle rahmet edeceği kimselerden olay bilme vesilesidir. Kur'an-ı Kerim. Allah Azze ve Celle hakkıyla kendine kulluk edebilmeyi nasip etsin. Kelamını ve kelamının içerisindeki hükümleri bizlere sevdirsin ve kolaylaştırsın. Anlayıp özümseyebilmeyi, hayatımızı hakim kılabilmeyi ve insanları bilmeyenleri Bilmeyen gariban insanlar gerçekten bilmiyorlar. Bilmeyenlere bunu anlatabilmeyi nasip eylesin Allah. Biz anlatalım. Allahu Teala'nın buyurduğu gibi iman eden bir delille iman etsin, inkar eden bir delille inkar etsin. Çıkacaktır insanlara peygamberler anlatmışlardır, anlatmışlardır, anlatmışlardır Allah'ın beyanını Azze ve Celle'nin. Ama bütün bunlara, bütün çabalara, bütün böyle ortaya ispat edici delillere rağmen inkar edenler çoğunluktadır. Gene çoğunlukta olacak. Ama ne için? Bir, bir Allah katında bizim bir mazeretimiz olsun diye biz bunu yapacağız. İki, umulur ki ihtiyat olurlar. Umulur ki hakka yönelirler. Bunun için. Allah-u Teala bu hususta bizleri saygayret eden, cehdeden, mücahit kullarından kılsın azze ve celle. Tabii ki o bizden mutlak başarı istemiyor. Bizden çaba istiyor, gayret istiyor. Gayret bizden, çaba, cehd, bizden tevfik, muvaffak et, başarı, hakkı isabet Allah'tan. Biz de bu Allah'tan tevfik isteriz Azze ve Celle'den. Nequl gavli hâda ve estağfirullahil azîmellî ve lekum velisairil mü'minîn Rabbena alâ tuâkhiznâ innesînâ ve akta'nâ Rabbena velâ tehmil aleynâ ısran kemâ hameltehû alellezîne min gablînâ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به وارفع عنا وارشر لنا وارحمنا ايا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك